Balinaları büyüklüklerine göre üç ana cilde ayırıyorum. Bu ciltler bölümlere ayrılır ve büyük küçük tüm balinaları içine alır. 1- Filo yani büyük cilt balina. 2- Oktavyo yani orta cilt balina. 3- Dudakimo yani küçük cilt balina. Folyo balina olarak ispermeçet yani güney balinası, oktavya balina olarak büyük boyda yunusları, dudakimo balina olarak da küçük boyda yunusları örnek veriyorum. Folyolar arasına giren bölümler şunlardır. 1. İspermeçet ya da güney balinası. 2. Kuzey balinası. 3. Sırtı kanatlı balina. 4. Kambur balina. 5. Ustura sırtlı balina. 6. Karnı kükürtlü balina. Cilt bir folio, bölüm bir ispermeçet balinası. Eski İngilizler bu balinayı, Trumpa balina, Piseter balina ve Örs kafalı balina diye hayal meyal biliyorlardı. Bugün bu balinaya Fransızlar kaşalot, Almanlar potzfisch ve bilginler de makrosefalus diyorlar. Bu balinanın yeryüzünde yaşayan en büyük yaratık olduğu su götürmez. Rastlanabilecek balinaların en yamanı, en haşmetlisi ve ticaret açısından da en değerli olanıdır. Çünkü ispermeçet denilen kıymetli nesne yalnız bu balinadan çıkarılır. Bu balinanın özellikleri üstünde ileride uzun uzadıya duracağız Sadece bunun adını ele almak istiyorum şimdilik. Dilbilim açısından ispermeçet balinası terimi saçmadır. Birkaç yüzyıl önce ispermeçet balinası henüz hiç bilinmezken ve ispermeçet ancak karaya vurmuş balinalardan gelişi güzel alınırken bu yağın o sırada İngiltere'de gönland balinası ya da kuzey balinası diye bilinen balinaya benzer bir yaratıktan çıktığına inanılıyordu. Sözcüğün başındaki sperm, Tohum hecesinden anlaşıldığı gibi bu yağın Gönland balinasının soyunu sürdüren tohum olduğu sanılmıştı. O çağlarda ispermeçet bulunmaz bir nesneydi. Aydınlatma yakıtı olarak değil de yalnız merhem ve ilaç olarak kullanılır. Revent kökü gibi yalnız eczanelerde satılırdı. İspermeçet'in gerçekten ne olduğu zamanla öğrenildi ama ilk adı yine de kaldı. Çünkü tüccarlar bu sözcüğün ilk anlamından yararlanarak sattıkları malın değerini arttırmak, bulunmaz bir nesneymiş gibi havasını uyandırmak istiyorlardı. Böylece sonunda İspermeçet veren balinaya İspermeçet balinası adı verildi. Cilt 1 Folyo Bölüm 2 Kuzey Balinası Bir bakıma bu balina deniz ejderhalarının en saygı değeridir. Çünkü insanların yolu yordamıyla avladıkları ilk balina budur. Bu tür balinadan balina kemiği ya da balina denilen nesne bir de balina yağ diye bilinen ve ticaret açısından ispermeçet kadar değerli olmayan bir yağ çıkartılır. Balıkçılar arasında bu balinaya balina, görnland ya da kuzey balinası, kara balina, büyük balina, gerçek balina, soylu balina adları verilir. Böylesine değişik adlarla vaftiz edilmiş olan balina türünün gerçek kimliği bir hayli karanlıktır. İkinci bölüme koyduğum bu balina aslında nedir öyleyse? Bu İngiliz doğa bilginlerinin büyük mistekitus, İngiliz balinacıların görnland balinası, Fransız balinacıların Balin ordiner. İsveçlilerin Görlands Valsvik dedikleri balıktır. Hollandalılarla İngilizlerin 200 yıldan beri Kuzey Kutbu denizlerinde avladıkları balina budur. Amerikan avcıları da aynı balina'yı Hint Okyanusu'nda, Brezilya açıklarında, Kuzey Batı Kıyılarında bu tür balina'nın avlanma alanı saydıkları daha birçok yerde avlamışlardır. Kimilerinin ileri sürdüğüne göre, İngilizlerin Gönland balinası ile Amerikalıların Soylu balinası arasında bazı ayrımlar vardır. Ama herkes bu balinanın belli başlı özellikleri üstünde tam bir anlaşmaya varmıştır. Bugüne dek de köklü bir ayrılığı haklı gösterecek hiçbir delil elde edilmiş değildir. Zaten bu pek önemsiz ve hiçbir sonuca varmayan küçük bölmeler yüzünden, doğa biliminin birçok kolları karma karışık olmuş, ilgi çekmez bir hale gelmiştir. İspermeçet balinasını daha iyi tanıtmak için ileride bu balina üzerinde daha uzun duracağız. Cilt 1, folyo, bölüm 3, sırtı kanatlı balina. Bu balık altında sırtı kanatlı yüksek püskürtülü uzun John diye değişik adları olan hemen her denizde bulunan ve New York'a yolcu gemisiyle gidenlerin Atlantik okyanusunu aşarken uzaktan püskürtüsünü gördükleri deniz ejderini ele alıyorum. Uzunluğu ve kemikleri açısından sırtı kanatlı balina kuzey balinasına benzer ama onun kadar iri değildir rengi daha açıktır zeytin yeşiline kaçar. İç içe örgülü kıvrım kıvrım buruş buruş kocaman dudakları halatlara benzer. En belirli özelliği sırtındaki kanattır. Bu tür balinaya ad veren bu kanat hemen göze çarpar. Üç dört ayak uzunluğunda olan bu kanat sırtın arka bölümünden diklemesine bir üçgen köşesi gibi yükselir ve çok sivri bir ucu vardır. Bu balinanın hiçbir yanı görülmediği zaman bile sivri kanadı tek başına suyun üstüne çıkar. Deniz az çok durgun olduğunda üstünde hafif halkalar belirince bu sivri kanat suyun buruşuk yüzüne bir gölge salar ve bir güneş saatinin ibresini andırır. Sudaki halkalar kadranın saatlerini gösteren dalgalı çizgiler gibi görünür. Ahazın bu güneş saatinde gölgeler çoğu zaman geri gider. Sırtı kanatlı balina öteki balinalardan kaçar. Kimi insanların insansever olmadıkları gibi o da balina sever değildir. Çekingendir tek başına gezer. En uzak ve en asık yüzlü sularda hiç beklenmedik bir anda yüze çıkıverir. Tek bir fışkırtı biçiminde ve dimdik püskürttüğü sular, insanlardan uzak yaşayan birinin, kıraç bir ovada yükselen mızrağı gibidir. Bu balinanın öyle yaman, öyle hızlı bir yüzme gücü vardır ki, hiçbir insanoğlu yarışamaz onunla. Bu deniz ejderi, balinagillerin sürgün edilmiş ve artık teslim olmaz bir Kabil'i gibidir. Kabil'in damgasını da sırtında taşır. Ağzındaki kemiklerden ötürü sırtı kanatlı balina, bazen kuzey balinası bölümüne girer, ve kemikli balinalar denilen kuramsal bir balina familyasında yer alır. Bu kemikli denilen balinalarda çeşit çeşittir ama çoğu pek bilinmez. Balıkçılar bunlara basık burunlu balina, gaga burunlu balina, kargı başlı balina, saçaklı balina, küçük çene kemikli balina, kıvrık burunlu balina gibi adlar verirler. Kemikli balina deyimi için şunu belirtelim ki bu adlar balinanın bazı özelliklerini aydınlatmakla beraber bir balinanın kemikleri, kamburu, sırt kanadı ya da dişleri kesin bir sınıflandırma yapmamıza yine de olanak vermez. Öyleyse ne yapmalı? Bu kemikler, kambur, sırt kanadı ve dişler beden yapıları birbirine benzemeyen değişik balinalarda görülür. Nitekim güney balinasının da kambur balinanın da sırtları kamburdur ama bundan başka benzerlikleri de yoktur. Kambur balinanın da Gönland balinasının da ağızlarında kemikleri vardır. Onların benzerlikleri de bununla kalır. Aynı şeyi yaşadığımız öteki özelliklerin tümü içinde söyleyebiliriz. Bu özellikler her tipte öyle değişik birleşimler kurar ki bunlara dayanarak genel bir yönteme varmanın hiçbir yolu yoktur. Bu zorluk karşısında balina gillerle uğraşan tüm doğa bilginleri pes demişlerdir. Balinaları anatomilerine göre sınıflandırmanın daha kolay olabileceği akla gelir. Ama bu da çıkar yol değildir. Görland balinasının en göze batan özelliği olan kemiğin başkalarında da olduğunu biraz önce gördük. Deniz ejderhasının içinde daha derinlerine giderseniz işin içinden çıkmanız yüz kat daha zorlaşır. Bu durum karşısında ne yapabiliriz? Tek yapılacak şey balinaları büyüklüklerine göre ele alıp hiç çekinmeden boy sıralarına göre sınıflamaktır. Bizim burada uyguladığımız cilt sistemi de budur zaten. Çünkü işe yarayabilecek tek yöntem budur. Öyleyse devam edelim. Cilt 1, folio, bölüm 4, kambur balina. Bu balinaya en çok Kuzey Amerika kıyılarında rastlanır. Oralarda bu balina sık sık yakalanıp limana yedekte çekilir. Bu balina bir gezgin satıcı gibi sırtında koca bir balya taşır. Onu tahtirevanlı bir file de benzetebilirsiniz. Ama halkın ona verdiği bu kambur balina adı onun özelliğini gereğince belirtmiyor. Çünkü daha küçük olmakla beraber aynı kambur ispermeçet ya da güney balinasında da var. Kambur balinadan çıkan yağın büyük bir değeri yoktur. Kemik de elde edilir ondan. Tüm balinaların en delişmeni en oynağı odur. Hepsinden daha bol köpükler, keyifli beyaz sular fışkırtır. Cilt 1, folyo, bölüm 5, ustura sırtlı balina. Bu balinanın adı bilinir de kendi pek bilinmez.'' Ben bir tanesini hon burnu açıklarında gördüm. Çekingen huylu olan bu balina avcılardan da bilginlerden de kaçar. Korkak olmamakla beraber sırtından başka hiçbir yerini kimseye göstermez. Sırtı uzun ve keskin bir bıçak gibidir. Bırakalım gitsin yoluna fazla bir şey bilmiyorum bu balina üstüne. Kimsenin de bir şey bildiği yok. Cilt bir, folyo, bölüm altı, karnı kükürtlü balina, İşte bir çekingen bay daha. Karnındaki kükürt rengi derinlere dalışlarında cehennemin dibine sürtünmesinden olsa gerek. Pek sık görülmez. Ben görmüş değilim. Daha doğrusu en uzak güney denizlerinde onu öyle uzaklardan gördüm ki ne biçim olduğunu inceleyemedim. Bu balina hiç avlanmaz. Zıpkınlamaya kalksan kilometrelerce halatı alır gider. Olmayacak şeyler anlatırlar bu balina üstüne. Uğurlar olsun kükürt karınlı. Bundan fazla doğru laf edemem senin üstüne. En yaşlı da edemez.'' Cilt 1 folyo böylece biter ve şimdi cilt 2 oktavo başlar. Oktavolara orta boy balinalar girer. Şimdilik bunları şöyle sıralıyoruz. 1. Büyük Yunus 2. Kara Balina 3. Kılıç Balina 4. Döven Balina 5. Katil Balina Cilt 2 oktavo bölüm 1 Büyük Yunus Soluması, daha doğrusu gürültülü soluğu, kara adamlarının bir ata sözüne girmiş olan bu balık, okyanusun iyi bilinen yerlilerinden olmakla beraber herkesçe balina sayılmaz. Ama deniz ejderlerinin başlıca özelliklerini taşıdığı için doğa bilginlerinin çoğu onu balinalar arasına koymuşlardır. Orta, Yani oktavo boylu, 15-20 ayak uzunluğundadır. Genişliği de ona göredir. Sürü içinde yüzer. Bol yağ olmasına ve bu yağın iyi ışık vermesine karşın bu balina yöntemli bir biçimde avlanamaz. Kimi balıkçılara göre onun görülmesi büyük Güney balinasını da yüze çıkacağının bir belirtisidir. 2 Oktavo Bölüm 2 Kara balina Tüm bu balıklara halkın verdiği adları kullanıyorum çünkü genel olarak en iyi adlar bunlardır. Bir adı belirsiz ya da anlamsız bulursam söylerim ve bir başkasını ileri sürerim. Bu işe kara balinadan başlıyorum çünkü kara olmasına karadır ama öteki balinaların neredeyse tümü de aynı biçimde karadır. Gelin isterseniz bu balinaya sırtlan balina diyelim. Bu yaratık doymak bilmez. Kenarları kıvrık ağzında da hiç değişmeyen bir sırıtma vardır. Uzunluğu 16 ile 18 ayak arasındadır. Denizlerin çoğunda bulunur. Yüzerken kanca biçimli sırt kanadı bir Romalı burnunu andırır. Avcılar daha değerli bir balina bulamayınca gündelik işlerde kullanılan ucuz yağ veren bu sırtlan balinaya yüklenirler. Tutumlu ev hanımlarının evlerinde konuk olmayınca güzel kokulu balmumu yerine pis kokulu don yağı kullanmaları gibi bir şeydir bu. Yağları düşük kaliteli olmakla beraber bu balinaların bazılarından otuz galondan fazla yağ elde edilir. Ciltiki, oktava, bölüm 3, kılıç balina ya da burun balina. Bu balinanın adında bir tuhaflık var. Bu at balinanın acayip boynuzunun bir gaga burnuna benzetilmesinden ileri gelmiş olsa gerek. Bu balinanın boyu on altı ayak... Boynuzu ise beş ayak uzunluğundadır. Hatta bu boynuzun on ayağa geçtiği, on beş ayağa bile çıktığı olur. Aslında bu boynuz, bu tür balinanın çenesinden hafifçe eğri olarak çıkan upuzun bir diştir. Ama bu diş ağzın ancak sol yanından çıkar. Balinaya çirkin bir surat, beceriksiz bir solak adam hali verir. Bu boynuzun, bu kemik mızrağın tam neye yaradığı pek bilinmez. Kılıç balığının ya da testere balığının bıçağı gibi kullanılacağı da benzemez bu boynuz. Kimi denizciler, balinanın bununla yiyecek aramak için denizin dibini tırmaladığını söylerler.